Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Bendeniz Ahmet Taş getiren İslam'dan Hayata Ölçüler programında birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz Hocam hoş geldiniz Hoş buldum teşekkür ederim Nasılsınız afiyettesiniz elhamdülillah, elhamdülillah Kış elhamdülillah, geliyor yavaş yavaş yani gelen gider. Evet. gelmişti e, zaten. Boğaz hatlarımız falan, <gülüyor> e, Sağlığı korumak lazım. E, hocam e, bugün yani geçen haftalarda Ömer Müslümanlığını konuştuk. Hazreti Ömer'in devlet yönetiminde hilafetinde nasıl bir e, devlet yönetimi üslubu sergilediğini konuştuk. Bizi dinleyenler bu konu 60 dakikada biter mi gibi tepkiler gösterdiler. Yani hakikaten duygulanarak dinlendiğine dair geri dönüşler aldık. Onun için bugün oradan devam edelim diye düşünüyorum. Yani bir İslami yönetimde. İslam esaslarını devlet disiplini olarak kabul eden bir yönetimde diyelim ki Hulefa-i Raşidin'in yönetiminde daha sonraki uygulamalarda hukukun üstünlüğü prensibi nasıl e, hayata geçmiş ya da geçmemiş? Çünkü Hani modern yönetimlerde bu konu çok önemseniyor. Yani adeta yani modern yönetimlerin e, yani ana esası gibi telakki ediliyor. Hukukun üstünlüğü, hukukun herkesi belirleyici olması, herkesi muaheze edecek güçte olması, devlet başkanı dahil herkesin hukuka tabi olması, kendi kafasından işte ölçüler koymaması vesaire. Yani bu modern dünyada da üstünde durulan gerçekleşip gerçekleşmediği ayrı bir tartışma konusu. Ya da modern konusu. dünyada bu noktaya gelmeye çalışıyor. Gelmeye çalışıyor. çalışıyor. Evet. Yani onun için bir şerh düşeyim hmm, dedim. Evet. Gerçekleşip gerçekleşmediği tartışılabilir diye. Ama. Yani İslam açısından baktığımızda yani bir devlet mesela en tepe noktasındaki insan da devletin içinde bulunan her insan da hukuka bağlı mıdır? Hukukun bağlayıcılığı konusunda uygulamalar nelerdir? Kur'an'dan yola çıktığımızda nelerdir? Resulullah Efendimiz'in uygulamalarından yola çıktığımızda ne derdir? Bir de pratik. Yani bunun asr-ı saadetten itibaren hani devlet sistemi halinde uygulamaları var. Daha sonraki çağlarda uygulamalar var. Neler söyleyebiliriz? Bismillahirrahmanirrahim. Ee, çok net ve hiç tartışılmayacak ölçüler var önümüzde. Yani muhtemel bir iki başlık açalım da bu konu öne çıksın diyemeyeceğimiz sabit, böyle dağ gibi önümüzde duran hakikatler var. Bunları e, örneklendireyim. E, biz Ömer radıyallahu anh'ı zaten ashab-ı da beraber blok olarak, Teyit ettiği bir insan Olduğu için Ömer Müslümanlığı diye Öne çıkarıyoruz Evet. Dolayısıyla Ömer değil asas aradığımız bizim Zaten zatlarla işimiz yok Biz Müslüman olarak Ashab-ı kirama tabiyiz Ashab-ı kiramda topluca Ömer radıyallahu anhı Öne çıkardılar Binaenaleyh evet. biz Ashab-ı kiramdan Hele hele ittifak ederek yaptıkları şeylerden Yola çıktığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i buluyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bulunca Kur'an'ımızı buluyoruz. Kur'an'ı bulunca Allah'ı bulduk. Evet. Dolayısıyla e, kaliteli bir döküman var elimizde. Üstadım yola çıkarken bu konuda... Siz hukukun üstünlüğü dediniz, ben insan olmak diyeyim buna. Yani insan olmak boyutu. Çünkü hukuk yine birilerinin elinde malzeme olunca onun üstünlüğünden de zulüm çıkıyor bazen. Hı, hukuku hukuk. zulüm için kullanan da yani, olabiliyor. Almanya'yı esip kavuran adam da hukuk işletiyordu. Evet. Ben de iyi hukuk işletiyordu. Evet. Ee, şimdi Filistin'de de yasal zulümler yapılıyor. Evet. Yani evet. Üm ümmet Muhammed ezenler İsrail olduğunu. Meclisinde kanun çıkıyor. işkence meşrudur diye. Meşru. Üstelik orada da Arap milletvekilleri var. Filistinli evet. milletvekilleri de var orada. Evet. El kaldırdı kaldırmadı ayrı bir konu evet. tabii. Evet. Hocam Veda hutbesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir cümlesi var. Selam Bunu abi. maddeleştiren bir Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Evet. İki Adem topraktandır. Evet. Bunun eşittir diyelim bu iki şey. Adem ve toprak birleşince tarağın dişleri gibisiniz. Evet eşitsiniz. Bitti. Bunu dinleyenler arasında bu Bekir, Ömer, Osman, Ali 120 bin kişi vardı. Dinlediler. Evet. Bu ispat ediyor ki İslam aile dini asla olamaz. Bir aile dini değil. Bir dipnot açalım isterseniz yanlış anlaşılmıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beyti din ve hukuk açısından farklı biri değildir. Yani Hz. Fatıma için din ve hukuk aynı... Evet. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tazimimiz, tebcilimiz, gereği onun ehlibeytine, çocuklarına, torunlarına, hanımlarına hürmetimizi gerektiriyor. Evet. Bir abi kardeş olabiliriz onlarla biz. İnsan olarak eşit değerleri paylaşabiliriz Ama hiçbir zaman onlar Sıradan bir köylü arkadaşımız değil bizim Evet Ailenin başına olan hürmetimiz Bunu gerektiriyor Bunu çıkardığımız zaman İslam'da aile dini Olmaya yönelik hiçbir tabiz yoktur Hiç ama evet. Aile dini değil Kabile dini değil Kabilenin hakimiyetinde değil Mesela Yahudilik kabile dinidir Evet. Adı üstünde Yahud bir insanın işte. ismi Evet. Yani bir insan adı Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarından birinin adı Yahudi e, Yahudilik Kabile dinidir, aile dinidir Soy üzerine kurulu bir Tabii. Dindir, İslam için bu mümkün değil Rahmeten lil alemindir Değil aile dini olmak İçine hayvanları, cinleri Cemadatı bir, bir, bir tek dünya bile değil Dünya bile değil, Everest tepesinin de Bu dinde payı var <gülüyor> Deyim evet. yerindeyse. Evet. Hakikaten e, hayvanın ne bileyim. Bitkinin... Cemaat ya. Hadi cema evet. hayvanlar canlı diyelim. Evet. Cemaat Can. dediğimiz kayalar canlı, bile. Cansız. Kayaların hakkı hukuku var bu dinde. Evet. Otun hakkı hukuku var. Ağaçların bir hakkı hukuku var. Yani bu, bu düzeyde elhamdülillah İslam bırak kabile dini olmayı. mücerret bir insanların hukukunun gözetildiği bir din bile değil. Yani alemlerin. 18 bin alem deniyor ya mecazi evet, evet. 18 bin alemin dini İslam elhamdülillah böyle bir dinde Ahmet'in Mehmet'in e, ayrıcalığı ne hukuken mümkündür ne ibadet mantığı açısından mümkündür ne de realite de yer bulabilir evet. asla bulamaz ha tarihimizde kişilerin e, zulme meylettikleri pozisyonlar olmuş mudur olmuştur Evet. Tıpkı namaz kılarken şaşırıp sevsecede yapmak gerektiği gibi siyasette ve uygulamada da ümmetin içinde hatalar olmuştur. olmuştur. Bu hatalara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek torunu bile kurban gitmiştir. Evet. Yani hata olmuş ve pahalı hatalar evet, olmuş Yani ufak kö kötü hatalar yani. Yani kötülüğünü tasvir etmek mümkün, mümkün değil. değil. Evet. Öyle hatalar olmuştur. Sadece Hüseyin radıyallahu anh'a değil yani zehirlenmiş bir Ömer bin Abdülaziz de bu hatalara kurban gitmiştir. Evet. Ümmetin umudu bir insan zehirlenerek öldürülmüştür. Mihrab'da şehit olan Ömer'i nereye oturtacaksın? Evet. Yani Hazreti Ali'yi nereye oturtacaksın? Şimdi deniyor ki yani Ali radıyallahu anh'ı nereye oturtacaksın mesela? Evet. Osman'ı nereye oturtacaksın? Evet. Hocam? Hazreti Osman nereye edilmiş. Yani. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi şöyle genç kardeşlerimiz şunu anlayamıyorlar. ...yahu bu demokratik dönemde olmayan şeyler... ...yani bu kadar kötü dönemde... ...olmamış şeyler... ...oyen mübarek bir dönemde nasıl olur... Ya ...bir dakika dur bakalım... ...güneşe yakın yerde mi yanma oranı yüksektir... ...yoksa bir... E, ...güneşin on binlerce kilometre ötesinde mi yanma... ...yani İslam en güçlü döneminde en ağır faturaları ödedi... ...evet... Yani Ömer mihrapta niye Hiç şeyi dedi? İnsanın dedin? olduğu yerde hocam. Yani, hata olacak evet. ama pahalı adamlar pahalı hata ödüyorlar. Evet. Eğer böyle argoca anlatacaksak bunu. Ömer'in dönemi İslam'ın şekil aldığı dönem. Dolayısıyla Ömer'in şehadeti de ona uygun ağır bir şehadet. Mihrapta gibi şehadet. Evet. Şimdi İslam zaten hayattan koparılmış. Dolayısıyla faturasız günler geçiriyoruz gibi zannediliyor ama Ömer'e muadil nesiller kurban gidiyor bu arada. Evet. Ömer mihrapta şehirde oldu, Mihraptan koparılmış milyarlar var şimdi. Evet. Faturayı böyle e, evet. zahiri, evet. Bir basit gözle incelediğimizde yanlış oldu. Belki şey. mihraptan koparılmayı yani önemsemediğimiz için çok önemli, önemli gözükmüyor. Ama 200 sene bedeller. sonra bugünün tarihini böyle radyolar olur mu o zaman bilmiyorum da bugünün tarihini. E, oturup konuşanlar ya ne büyük facia. Nasıl bu kadar nesillerin sabah namazına evet. kalkmayışıyla ilgilenmemiş bu insanlar diye. Kim bilir bize evet. nasıl kınayacaklar. Evet. Biz nasıl esef ediyoruz Ömer'in mihrapta şehadetine, Hüseyin'in Ya da biraz e, o insani çürüme bugünden hazırlanıyor. Değil e, mi? Bugün yani bugün mihraptan kopuşun getirdiği Yani Hüseyinsizlik e, ne demekse radıyallahu anh, Bugün onun bedelini ödüyoruz evet. biz. Bizim bugünkü erimemizin bedeli kim bilir e, nasıl ödenecek? Evet. Yani bunu bir dipnot olarak evet, konuşalım evet. sanki onu böyle basit görüyormuşuz gibi haşa hele hele beyti basit görüyormuşuz gibi bir şey haşa, imanımıza tealluk eder maazallah. Yani onu hiç e, konusu bile. Değil. Yani. Evet. Hiç asla zikredemeyiz bile. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde kainatın ölçüsünü oturtuyor. Adem'in çocuklarısınız. Bitti. Evet. Hep çocuksunuz. Hepiniz Adem'in çocuğu. Fazla da abartmayın Adem'i de topraktan birisi <gülüyor> Evet. Ve sizin dönüşünüz de toprağa. gidiyor. evet. Buradaki bu mesafeyi topraktan geldin toprağa gidiyorsun abartmamak gerekiyor demek Hı -hı. ki. Ve bunu söylediği insanlar peygamberlik hariç bütün idari yetkilerini, siyasi uygulamalarını devrettiği kişilerdir. Evet. Yani, yani peygamberimizin idari yetkilerini peygamberliği hariç o devredildi. O devredilmiyor. Ama evet. Kur'an'ı, sünneti, siyaseti, askeriyesi, Medine pazarları, coğrafya devredilecekti efendimiz. Kusura bakmayın. Veda sonra 365 gün geçmedi bir daha efendimiz devretti bu yetkileri. Evet. Devrettiği kişiler bu cümleleri duydu. Duydular. Adem yani Adem'in çocuğu. çocuğusunuz. Topraktan Adem toprak ve tarak. Tarağın dişleri gibi. Adem toprak tarak üç evet. şey söyledi onlara. Evet. Yani bunları sembolleştirerek hı konuşalım... Hı Biz hı. Adem'in çocuklarısınız, farklı değilsiniz. Evet. Üstelik de şöyle hani yanlış anlayan olur. Bizim gibi cahil nesiller gelir de yanlış anlarlar diye siyah beyaz kelimelerini de kullanıyor. Evet. Arap Arap, Arap olmayan o, kelimelerini kullanıyor. ...üstünlüğü yoktur diye. Muhteşem şeyler hocam. Evet. Muhteşem şeyler. Sonra bu despotizme dönüşülür, dönüşülmez. Bunu yok sayıyor. Habeşistanlı bir köle, bir de köle olduğu için kulağını kesmişler. Koyunun kulağını kezer gibi. Kulağı kesik, kuru üzüm gibi kapkara bir, de, bir köle. köle. Çok enteresan ifade. Ya, ya. Ya. Kulağı kesik. Bütün zamanlara... Kainata meydan okunuyor. Evet, evet, Kulağı evet. kesik. Siyah da demiyor, kuru, kuru yüzüğüm, yüzüğüm gibi, gibi kapkara, evet. yani buruşmuş vücudu. Kur'an standartlarında başınıza geldi, itaat edeceksiniz. Evet. İtaat edeceksiniz. Bu veda mesajıdır. Evet, statüleri yok ediyor bir kere. Yani bir de ihtimal bırakmıyor. Evet, i̇htimal... evet bu veda mesajını daha sonraki nesiller... Yüzde yüz uygulayabildiler mi? Ya kuluz biz namazda da zaten dedik ki ya, hata yapıyoruz. Zaten prensip olarak şey yapıyoruz. Yani bunun prensip olarak konmuş olması önemli. Bize ha, düşen ha, neye, iman ha, niye neye iman ediyoruz? Ha, niye neye iman ediyoruz. Biz kimiz? Evet. Yani beni siz mesela ee, gece 2'de kaldırsanız evet. Ya da ben sizi kaldırsam Ahmet abi bir kalk ya desem Gece 2'de 2 saatlik yatmışsınız Şu andaki performansınızı da bulamam siz elbette Gözünüzü uyuşturuyorsunuz İşte zor tutunuyorsunuz Bazen insan yatağın, yatağa tutunarak Kalkması gerekiyor yani Uyku halindesin Ben o günkü halinize baksam Aa, Ahmet abi sen çökmüşsün desem Ya da siz bana hani Senin gücün <gülüyor> kuvvetin deseniz Uyku halimde bu adaletli bir değerlendirme olur mu? Olmaz. He. Olur mu ya? Ben, beni sen öğle vakti gel gör. Evet. Saat on birde gel sabahleyin. Gece on birde gelmişsin sen gözümü zor açıyorum. Yani Ümmeti Muhammed'in böyle bir bitkin haline rastlayıp da sanki Kur'an'ımız, sanki sünnetimiz, Ali Aleyhissalatu vesselam Efendimiz böyle bir uyuşuk nesil mi bıraktı? Böyle despotluğa müsaade edecek bir şey mi bıraktı? İması veri uyandıracak bir şey batıl olur. Evet. Biz ise Veda Hutbesi günlerinde bak gündüzün 11'inde şöyle. Evet. Veda Hutbesi günlerinde, Mute günlerinde, Hayber günlerinde İstanbul'un surlarının önünde bak bizim kimiz biz? Evet. Ya da fetihten sonra Beyoğlu'nu burada rahat dolaşın. ...size zulmetmeyelim... ...kilisenin... Erken, ...Fener Patrikhanesini himayeme aldım... ...serbestsiniz dediğimiz günlerde... Ba ...Balkanlara sana. eman verdiği günler... ...verdiği gün... ...ya da mesela hocam... Ömer, ...gün olur Ömer bin Abdülaziz'i konuşuruz inşallah... ...Bizans haber gönderiyor... ...kış günlerinde bizi sardınız burada diyor... Ee, ...ondan önceki... ...Velid zamanında İstanbul'a ordu gönderiliyor... ...halife oluyor... ...eman diliyor... ...çok zor açlık sıkıntısı çekiyoruz diyor... ...hocam devletin başındasın... ...Emeviler asıp kesiyor her tarafı... ...talimat gönderiyorsun... ...kuşatmadan vazgeçin... ...geri gelin adamlar aç kalmış diyorsun... Evet, evet. ...beni bugünlerimde gör... Evet. ...İslam'ı bugünlerinde gör... ...sen gece yarısı kaldırmışsın adamı... Güleşelim diyorsun... Yani sen, evet. ...sen akşama kadar uyumuşsun... Evet. Siz, ...uykun yok... ...yani bu neye benziyor biliyor musun hocam... ...çocuk... 11'de yatar 12'de uyanırsa Balin. Annesi de onunla meşgul olduğu için bitkindir, uyuyacak. Uyuma biz beraber duramadık. Sen uyanıktın. Evet. Yani küfrün Allah tarafından nöbeti geldi. Hadi biraz şımart diye saldı küfrü Allah. Ee, İslam da 1400 senedir yük taşıyor insanlığın, insanlığın. Adem Aleyhisselam'dan beri birikmiş yüklerini taşıyor İslam. Kıyamete kadar da taşıyacak. Şöyle bir istirahat saatini rastladık İslam'ın diye biz Böyle bir değerlendirme yapamayız. O veda hutbesindeki ağırlıktır İslam elhamdülillah. Evet, elhamdülillah. evet yüz senedir bunu hissedemiyor olabilir nesiller ama bir iznillah kar kalkınca toprağın altından İnşallah. ekimde ekilmiş bitkiler çıkacak. İnşallah. İslam görülecek İnşallah. bir iznillah. İnşallah. İnşallah. Bu gaflete aldanmamalıyız biz. Evet. Şimdi evvela yani İslam'da idarenin hukukun üstünlüğü ya da insanlığın tahakkuku ben ona, hukukun üstünlüğünü hoş Hissedemiyorum hocam bir türlü ya hukuk, tabi su <gülüyor> Bu hukuk modern, var. Modern, modern ifade ama ben klasik yani kalayım. Şimdi hayır söylediğiniz şeylerde de o var zaten. Bağlayıcılığı, prensibin bağlayıcılığı ben bu. Ben ona hukukun üstünlüğü değil, insanlığın tahkuku diyeyim. Öyle deyin. İnsaniyetin <gülüyor> tahkuku diyeyim. Evet. Çünkü hukuktan çok çektik hocam ya. Hukuktan Hocam, çok çektik ya. Gene de yani evet bunları konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> bunları konuşalım yani. Yani yani Peygamberimizin diyelim Hazreti Fatıma'ya yani elini keserim kızım olsa kızım de. bile olsa yani bu işte yani hiçbir çağın ulaşamayacağı bir hukuk üstünlüğü Herhalde. değil mi hocam yani insaniyet ha, <gülüyor> insaniyet <gülüyor> prensip yani o hukuku koyan nizamı koyan değil mi yani evet. ölçüyü koyan değil mi ölçüyü Rahman koydu o ölçüyü bozmayın dedi değil mi yani şimdi adım adım gidelim hocam evet gidelim ee, çünkü <gülüyor> ben de bir endişe var siz hemen saate bakacaksınız yok biraz daha daha biraz yok, hocam bakıyorsunuz hocam hemen <gülüyor> <lafı> ağzımızda bırakıyorsunuz <gülüyor> Allah'tan... Bu, bu dinleyiciye mesaj oldu galiba evet, hocam evet, evet. süreyi hep ben şey yapıyorum diye evet, ama ama tadında yani. kalsın diyoruz yani, evet. bir hafta sonra insanlar özlemle beklesinler ve konuşuyoruz elhamdülillah konuşuyoruz. şimdi hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde Adem toprak tarak... ...üç evet. kelime bıraktı... ...sonra da maddel olarak... ...bir de başınıza gelenler... ...diye bir şey konuştu... Evet. ...bitti... Evet. ...insanlığın zirvesi... ...tahakkuk ettirildi elhamdülillah... ...bundan çok kısa bir zaman sonra... ...çünkü veda hutbesini... ...başlarken Efendimiz ne buyuruyor... ...lealli Bu la elkâküm... ...ba'de âmihâze... ...zannederim bundan sonra sizinle... ...bir daha buluşmayacağım... Belli üzerinden 365 gün Geçmeyeceğini işaret etti Zaten ağlayan ağladı hasretini gömdü bağrını Ebu Bekir ağladı, ağladı. Yani. Anladı bunu anladı, ne, man evet. ne manaya geldiğini anladı evet. Yıldolmadan Ebu Bekir radıyallahu anh Ümmetin başına geçti evet. Kim Ebu Bekir Bu mesajı orada duyan Adem, Toprak, Tarak, Tarak. Adem, Toprak, Tarak Bu üç kelimeyi duyan Ebu Bekir başa geçti. Ve diyelim seçildi, seçimleri kazandı. Çağdaş ifadeler kullanalım. Seçimlerde ilk kaldı. balkon konuşmasını yapıyor. Evet, balkon... Ne dedi hocam? Onların <gülüyor> balkonu mescitti. <gülüyor> evet, ne dedi yani? Mescitte ilk konuşmasını evet. yaptı. Seçildi, geldi. Talimat verdi efendim sallallahu aleyhi ve sellemin, e, ilgilenelim. Cenazeyi. Cenazeden önce ümmetin ümmetin sorunuyla ilgilenildi ama. Evet. Sonra gelindi. İlk konuşması ne hocam? Ey müminler. En iyiniz olmadığım halde başınıza geldim. Evet. Bu seçimden sonra söylenecek bir şey mi hocam? Ya, evet. Seçimden sonra. Hak ettik geldik. Biz bu çileyi 23 senedir çekiyorduk zaten. <gülüyor> Alnımızın teriyle geldik değil mi? Normal evet. konuşma bu değil mi? Bir evet. sürü Siyasetçi yap... böyle konuşur. Seçimlerde bir sürü yatırım yaptık. Halk da bizi takdir etti. Evet. Öyle değil. Evet. En iyiniz olmadığım halde başınıza geldim. Evet. ...bana göre güçlü... ...hakkı ulandır... ...evet... ...zalim... ...güçlü de görünse hak sahibi değilse haksızdır... ...yanında zayıftır diyor... Hadise. ...allahu ekber... Evet. ...hocam bu i̇şte. Adem Toprak Tarak'ın etkisi işte... ...etkisi evet... ...Adem Toprak Tarak'tan bunu anlamış o... Evet. ...sonra ne diyor... ...siz... ...yanlışım görürseniz ben özet olarak Türkçeleştirerek evet. anlatıyorum... Doğrulttuğunuz zaman Beni hayırlısınız siz evet. İşte demek ki O veda hutbesinde kullanılan Adem toprak tarak e, Üçgenindeki idrak Ebu Bekir çıkardı ortaya Evet Ebu Bekir fiilen de bunu uyguladı Zaten kendini bağlıyor hocam. Bağlıyor. Bu ilk sözler diyor ki ben şunu yaparsam değil mi? Yani, i̇lk mescit e, konuşması e, hocam. İlk mescit konuşması. Evet. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir konuştuğu zaman bu cümleyi söylediği zaman naaşı toprağa konmamıştı. Evet. O gece çünkü yani bir, bir yarım gün kadar bekledi naaşı. O gece e, toprağa kondu. Toprağa konmamıştı ve aralarında sadece beş metre vardı hocam. Evet. Yani Ebu Bekir diri olduğunu düşündüğü ama gözlerini toprağa koymak için e, yumdurulduğunu düşündüğü Efendimiz'in yanında bu sözleri söyledi. Veda hutbesinde. E, gönlü oraya bağlı. Gönlü orada o onunla zaten. Evet. Dolayısıyla bu canlı iletişim sahnesi edebiyat yapmadı Ebu Bekir. Evet, evet. Edebiyat yapmadığını da iki sene içinde ispat etti zaten. Evet. İspat etti. Ondan sonra Ömer'e bakıyoruz. Ömer'in konuşması da böyle bir konuşmadır. İlk mescit konuşması. Evet. İlk mescit konuşması da Ömer'in böyledir. Nitekim biri kalkıp da öyle geniş geniş cübbe nereden giyiyorsun sen? Fakirlik var Medine'de dediğinde oğlunu çağırıp baba oğul kumaşlarımızı birleştirip yaptık bu cübbe mi değil mi deyip evet. mal beyanında bulunması. Ama o bir... şey var değil mi? Bir kadının Kalkıp Yani sen şeyi nasıl sınırlarsın Kadın haklarına nasıl müdahale edersin mehir, mehir bir kadın hakkı mesela evet. Ömer ne diyor ya bu mehir abartıp durmayın bu kadar diyor Hemen bir kadın Sen nasıl böyle konuşursun Allah'ın verdiği hakkı nasıl alırsın bizden diyor. İşte hocam hukukun üstünlüğü dediğimiz şey Yani bir kadın Hukuku hatırlatıyor yani Bizim hukukumuzu diyor Allah tayin etti evet. Değil mi sen buna nasıl müdahale edersin Ve bunu dediği adam hocam ...Pers İmparatorluğunu devirmiş, devirmiş bir, adam. bir adam. Pers İmparatorluğunu devirmiş bir adam. Bu müthiş bir şey hocam. Yani zafiyet döneminde mescit konuşması yapamadığı dönemlerde değil bu. Evet. Elinin güçlü olduğu hangi imparatorlukta sıra acaba diye imparatorlukların korktuğu bir zamanda söylüyor bunu. Evet. İmparatorluklar ödü patlıyor ihtiyar bir teyze bağırıyor. Evet ne güzel bir açı bu hocam. İhtiyar kadınlar korkmuyor ama imparatorun ödü patlıyor ödü patlıyor. Ya. Bu muhteşem sahne e, hukuk mu diyeceğiz? insaniyet mi diyeceğiz? insanlığın beklentisi mi diyeceğiz onun üstün olduğu gün işte. Evet. Zaten belki şöyle bir birleştirme, telif yapabiliriz hocam. Yani İslam'ın hukuku insaniyet çerçevesinde oturmuş bir hukuk. Veya insanlığın sığındığı son Sığın, gemi İslam Son gemi yani tabii ki. Evet. İnsanlık ona sığınmış. Evet. Yani zulümden ve gayri insani pozisyonlardan İslam'a girerek insanlık yakalamış insanlık. Evet. İlk defa bir köleler patronlarıyla yemek yiyorlar. Evet. O yemeden patron sofraya oturamıyor. Yani kölelerin patronlaştığı ama Cevdet Paşa'ya ait bir cümle var. Sadece Medine'nin o günlerini tasvir etmesi bakımından çok hoş bir şey. Yani Mecelle'nin evet, evet. müellifi ya. Diyor ki İslam dininin getirdiği idrakte bir köle sahibi olmak ona köle olmaktır diyor. Evet. Evet. Yani gelinen noktaya bak. Yani ee, kö köle sahibi oldun mu Neredeyse Adama köle oluyorsun, köle oluyorsun. Adam bedavadan giyiyor içiyor Vesaire e zulmetmen yasak e Yani ailesini Ayıramıyorsun Kendi ondan Kendi yediğinden yedir Yediyorsun. diyor yani Köleler için sulu pilav pişirin diyemiyorsun <gülüyor> evet. e, Talimat vermiş Peygamber yediğinizden yedireceksin Giydiğinizden giydirin Bu diyor. Muhteşem bir şey hocam evet. Elhamdülillah e, Bizi Rabbim ne kadar mutluyum biliyor musun hocam? Efendimizin bu Adem Toprak Tarak sloganını yıl geçmeden onun ümmetinden birisine uygulattırıyor Allah. Muhteşem bir şey. Bu Muhteşem hocam. bir şey. Teoride, teoride kalmıyor ya. Teoride olmadığı ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi yine bir parantez açacağım izin verirseniz. Lütfen. Şimdi e, din kuralları oluşurken Allah ve Kitabı Kur'an. Peygamber aleyhisselam ve sünneti diyoruz. Hadis literatürü açısından bir de Hulafa i Raşidin dönemi var. Otuz sene. Evet. İki sene Ebu Bekir dönemi. On sene Ömer olsun, dönemi. Evet. On iki sene Osman dönemi. Beş buçuk de Ali dönemi. Evet. Radiyallahu anhum cem'an. 30 sene yapıyor bu. Bu 30 senelik zaman, Hulefa-i Raşidin dönemi de hüccet dönemidir denir. Ne demek hüccet dönemi? Hüccet demiyor. dönemi şu demek. Yani yasalaştırma dönemidir Hı. diyelim. Ne gibi? Yani efendim, sistemi kurma. Si sistem sistemi. İslam sisteminin hukuk Hı. sistemi diyelim gene. Hı. Hukuk sisteminin oturduğu dönem. Oturduğu dönem. Allah emrediyor yaptık. Evet. Peygamber emrediyor yaptık. Hulef-i Raşidin'in koyduklarını da aldık. Evet. Neden? Çünkü Hulef-i Raşidin dönemi, bu biraz önce bahsettiğim o Adem Toprak Tarak sloganının ya da işaretinin veya vaziyetinin kanun koyuşunun havada kalmadığı dönemdir. Evet. O veda hutbesindeki mesaj sanki bizzat kendi eliyle Efendimiz Aleyhisselam'ın uygulanıyor gibi uygulandı. Yani Adeta Hulefa-i Raşidin o 30 senesi bizzat Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in denetiminde getirdiği kurallar uygulanıyor gibi uygulandı. Onun evet. için usulü fıkıh ilminde yani fıkıh prensipleştiren ilimde Hulefa-i Raşid döneminde gibi olay teyit geçilemez hiç. Yani bir, basit bir tür, değil. E, yani bir tür Sünnet gibi. Kural gibi, sünnet gibi. Sünnetin B versiyonu gibi. Hmm, versiyonu B versiyonu gibi. konmuş. Evet, sünnete aykırı zaten yok. Sünnete aykırı düşecek bir bölüm alınmamış orada. Evet. Zaten Kur'an'da varsa sünnete de bakılmıyor. Kur'an'da yoksa sünnete dönülüyor. Sünnette yoksa Ra'aç Talifeler dönemi dindir deniyor. Evet. Bu muhteşem bir şey. Neden? Çünkü o dönem Müslümanların kıyamete kadar... Örnek alacakları bir dönemdir Ve sorunsuz bir dönemdir Akide açısından Felsefe bulaşmamış Kimse Kant böyle diyor Aristo böyle diyor diyememiş o dönemde Allah diyor Peygamberi diyor Ömer de böyle anlamış deniyor evet Evet Ömer'in din koyma yetkisi yok Ömer'in ilave yapma yetkisi yok Allah'tan ve peygamberden En iyi anlayan adam olma hakkı var Evet Ve bunu ispat etmişler Çıkıp da mescit konuşmasında ilk mescit konuşmasında Ben sizin en iyiniz değilim Ama görevlendirildim de geldim Allah beni imtihan ediyor Bu Ömer mesela sık sık Allah'ın imtihanıyla karşı karşıyayım Bu siyaset benim Allah'ın imtihanını vermemdir Diyor yani bunu sabah namazına kalkmak gibi görüyor. Kalk dedi Allah kalktım sabah namazına. Siyasetle ümmete hizmet et dedi. ümmet hizmet ediyorum ümmet. diyor. Bu idrak çok önemli hocam. Evet. ibadetle iç içe bir devlet Ve yönetir. ibadete ilaveymiş gibi yani. Bu da mı evet. ibadetmiş gibi görüyor. Bu, bu sebeple bugün biz insanlığın beklentisi nedir ya da Müslüman ümmet olarak biz ne bekliyoruz dediğimizde bu Ömer kafasını, Ali kafasını arıyor olmamız lazım bizim. Yani seçilen birisi e, eyvah ben bu ümmetin en iyisi değilim buna rağmen Rabbim beni seçti bu bu makam. İmtihanım bu, Şimdi benim imtihanım, bu alanda buyum ben ne ederim? Mesela geçen derslerde konuştuk hocam Ömer'in bir tavrı çok hassas. E, i̇şte işte A B C şunlar yapılmayacak diye bir madde uyguluyor mescitte diyor ki bunları yasakladım dikkat edin diyor. Tabii şura ile karar veriyor ama yetki onda olduğu için Çıkıp yasakladım diyor. Bunu sekretere yaz diye tembih ettikten hemen sonra eve gidiyor. Ailesini topluyor, bakın diyor mescitte şu şu şu kuralları yasakladım, şunları getirdim. Sakın sizden biri bunları ihlal etmesin. Zira siz benim aile bireylerim olarak örnek görülüyorsunuz toplumda. Siz bu hatayı yaparsanız insanlar gevşetirler işi, o zaman da ben size iki defa ceza veririm diyor. Herkese bir lira para cezası getirdiyse siz iki lira ödeyeceksiniz diyor. Niye? Siz Ömer'in inisiyatifinde biri olarak ailemden birileri olarak hata etmemek zorundasınız. Çok daha önemli hocam örnek dedi ki Hulefa-i Raşid'in döneminde biz İslam'ımızı Müslümanlığımızı elhamdülillah yüreklerimize sindiriyoruz. Mesela Ömer şehit olacak radıyallahu anh e, oğlunu çok seviyorlar. Evet. oğlu Abdullah bin Ömer. Evet. Abdullah bin Ömer neredeyse Ömer'den çok seviliyor. Evet. Daha merhametli, sünneti daha iyi biliyor. Babasından daha alim mesela. Evet. Yani çok, çok babası 4 i̇şte. Abdullah'tan biri. Yani 4 alim. Evet. E, Abdullah'tan biri sünneti bilmede hem genç olduğu için hem çok babası gibi sağda solda dolaşmadığı için deyim yerindeyse tam bir hadis alimi. Evet. Mesela teklifte bulunuyorlar. Ee, Abdullah'ı bırak yerine. Yani bundan halife sonra halife olarak halife olarak devletin başına Abdullah geçsin. Hocam çok ulağın bir şey ya. Bu aileden bir kurban yeters. Evet, diyor. evet. Çok ısrar edince de onlar gözlemci olarak kalsın komisyonda diyor. Evet. Oy hakkı yok ama. Evet, evet. Oy hakkı vermeyin ona diyor. Gözlemci olarak kalsın. Hocam en ucradan akrabasını Bakan olmadan göreve daha söz verilen Tamam sen benim yakınımdasın diye Vadeden anlayış Ömer'in bu anlayışının önünde Eğilmelidir hocam ya. Eğilmelidir ya. Kaybettiğimiz şey budur bizim Halbuki Ömer Ben istemiyordum ama Madem istiyorsunuz Hay madem <gülüyor> istiyorsunuz dese gene bir... Yan canibime koydun ya hocam Yok öyle de değil ben karışmıyorum <gülüyor> Evet ee, Aday olsun, seçerseniz seçin dese... ...şu kainatta kim Ömer'i ayıplayabilirdi? Ya, evet. Ben karışmıyorum. Nasıl olsa ben ölünce size baskı yapacak halim de yok. Ne yaparsanız yapın. Ben Rabbime gidiyorum. Deyebilirdi. tereddütsüz kazanırdı Abdullah Hocam o seçimi. Evet, tereddütsüz evet. kazanırdı. Seviliyordu. Ömer terbiyesi görmüş bir adam da... ...hayır eder bize diye düşünüyordu. Evet. Ama hem Allah böyle murat buyurmamıştı o zaman. Böyle bir şey yoktu ama... Allah'a ne murat buyurduğu noktasında değiliz biz. Evet onu bilmiyoruz. Da yani. Zaten bilmiyoruz. Bilmiyor. Ömer'in bu inisiyatif kullanması. Kendi kullanımı... tercihimiz, tavrımız önemli. Çok müthiş bir şey evet, hocam. Ömer'in evet. bu inisiyatifi kullanması çok müthiş. Mesela daha basit bir örnek hocam. Bir irade ağırlığı mı var? İktidara gelen zulmediyor mu? Gibi mesela bir şeyde. Evet. Şimdi Ömer'den sonraki seçim Dayandı dayandı Ali ve Osman radıyallahu anh arasına dayandı Evet Yani e, elendi elendi tam bugünkü anlamda hı hı. Komisyonda elendi elendi Osman mı Ali mi Ali, mi? Ali de Osman'da ferahat etmediler isteklerinden Tamam seçerseniz ben hazırım Dedi Osman dedi, evet. Ali de ben de hazırım dedi e, Bunun üzerine Komisyon Osman'da karar kıldı Evet Bugünkü deyimiyle bugünkü deyimiyle kullanalım. Haşa onların kalbi Allah ile e, buluşmuş bir kalp olarak bedenleri de şimdi Allah ile buluştu. Biz böyle suyu edep yapıp sanki e, yani böyle cehennemimizi hazırlayacak bir söz sarf edemeyiz ha, mazlum. Ama şu var. Bugünkü ifadelerle Ali biraz alındı bundan. Evet. Alındı. Yani ben hazırdım gibi. Hı hı. İnsan olarak da bir sıkıntı yok bunda. Evet. Yani kime sorsan Ali de hak sahibi olarak veyahut da liyakat olarak aşağı değildi Osman'dan. Elbette evet. Aşağı değildi. Ama her halükarda Ali seçilemedi. Seçen komisyonda kimsenin hık edemeyeceği bir komisyon. Yüzde yüz çünkü aşereyimi altı kişiye devredilmiş bu görev. Dördü evet. ferahat etmişler. Kala kala e, ikisine kalmış. Şimdi burada tek bir olay... 12 sene Osman görevde kaldı radıyallahu anh. Tek bir olay hatta Osman radıyallahu zorlandığı, Medine'nin kuşatıldığı günler de dahil, tek bir kere Ali, gördünüz mü? Size daha iyi bir aday olarak çıkmıştım ben. Demedi. İlk, ilk seçimde hazırım ya da seçimleri yenileyelim. Demedi Demedi, hocam. evet. Asla demedi. Hatta ve hatta oğlu Hasan ve Hüseyin'i, Raziyeullahümme Cennet gençlerinin delikanlılarını e, Osman'ın koruması olarak tayin etti. Evet. Gidin Osman'ı yalnız bırakmayın dedi. Bu muhteşem bir şeydir hocam. Evet. Yani aday. Hı hı. E, ben vazgeçmiyorum dedi. Yarışta var. Yarışta var. Yarış netleşip Ayşe Reyyim'in beşlereden dört kişi biz bunu seyir. Karar çıkınca. Abdurrahman hep ...başkan olarak kararı açıkladı... ...Osman'dan yana istedi. Evet. ...o gün Ali... ...içine gömdü arzusunu... ...ümmeti yönetme arzusunu... ...bu maaşına zam yapılacağı diye bir sevda yok... ...Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...şeriatına hizmet etme aşkıdır bu... Evet. ...dolayısıyla Osmanlı hizmet edecek... ...Osman'ın sekreteriyasında kalmayı... ...arlanacak bir şey olarak görmedi... ...bugün... ...bu hukukun üstünlüğü dediğimiz şeyde... Bireylerin kendilerini Nasıl feda ettiklerinin örneğidir Bu hocam evet. Halbuki Medine'de o gün anket de yapıldı Abdurrahman ibn Auf Anket yaptı Medine'de Tabi evet. son iki günde Kimi istersiniz başınızda diye Hı. Ki insanlık referandum nedir Anket nedir o gün Henüz otları bitmemişti Dünyada anket kelimesinin ya, evet. Bildiğimiz referandum hocam Osman İbn Af falan başkanlığında ekip Nasıl çıktı için... hocam işin te, garip tecelli komisyon e, Osman ve Ali arasında çekimser kaldı referandumda çekimser kaldı evet çekimser kaldı. Medine'de demek ki bin Müslümandan beş Osman 500'ü Ali istiyordu Abi, evet. e, Allah kullarına bir şey tecelli etti mi kalpleri de ona göre yönlendiriyor ummadığın halde bin kişiyi senden yana ettiriyor. Evet. beklediğin halde 300 kişi kaybediyorsun taraftar olarak evet. sonra ne yaptı Abdurrahman Haft şimdi kendisi de ihssasire yapmak istemiyor evet. komisyonda e, tuttu dedi ki o zaman yani bir e, şey sorusu soracağım tuzak soru soracağım dedi evet. tuzak soruya göre karar vereceğim ben dedi dedi ki bizim Allah'ın şeriatımız var Peygamberimizin sünneti var bir de çok memnun olduğumuz Ebu Bekir'imiz Ömer'imiz var şeyhan diyor onlar i̇ki evet. şey iki büyüğümüz evet. var Ömer ve Ebu Bekir bu ikisi. Sizin ikinize de soruyorum dedi. Allah'ın kitabından zaten şaşamazsınız. Peygamberimizin sünnetini biz sakinlere vazgeçiyorsun sen. Ebu Bekir ve Ömer'in prensiplerine dokunmayacağınıza dair taahhüt yapın dedi. Şeye, e, iki de, adaya. Iki. Osman dedi ki ahdim olsun beni seçerseniz Ebu Bekirle Ömer'in başlattığı hiçbir şeyi bırakmayacağım dedi. Ali de özet olarak Allah'ın ve Peygamber'in kabirleri bana yeter dedi. Evet. böyle deyince Abdurrahman tamam dedi biz Ebu Bekir Ömer'e dokunmayacak olanı tercih ettik dedi hmm, evet. dolayısıyla Osman'ın 12 senesi bir anlamda Ebu Bekir Ömer e, ağırlığının e, ya da ağırlık demeyelim prensiplerinin devam ettiği dönemdir evet. Ali'nin bu yaptığı nedir Kur'an'ı yüceltmektir hadisi şerifi yüceltmektir Allah ondan razı olsun Osman'ınki nedir ümmetin huzuruna yatırımdır Evet. Hazır bu Bekir Ömer bu huzuru sağladılar İkisi de bugün örnek Alınacak tavırdır evet, Ama evet. bir şartla Kur'an istiyorum diye ümmeti huzursuz etmek Diye bir şey yok Ali'de evet. Şimdi de birileri biz Kur'an'a dönelim Diyor yani gelin etrafımda Toplanın diye ise Bu Ali'yi taklit değil başkalarına hizmettir evet. O suistimali Laubaliliği zaten burada Konuşmamıza da gerek yok gerek. Dolayısıyla Raşid talifeler döneminde Hukukun üstünlüğü mesela Abdurrahman'ın yaptırdığı bu referandum. O gün o referandum kelimesi yoktu. Evet. Arapçaya sonradan girmiş istifta. Modern Arapçada hmm. istifta deniyor referanduma. Yani Arapçaya da sonradan katılmış bir kelimedir. Ama yaptı bunu Abdurrahman ne Hocam. Medine evet. sokaklarında referandum yaptı. Evet. Yani müminlerin gönlünde burukluk kalmasın istedi. Dolayısıyla Osman Radıyallahu anh halife olduğu gün... Ee, Ali'nin ciddi sevenleri vardı. Ali o makama layık görenler vardı. Ciddi ciddi hem de, şaka değil yani. Bayağı büyük bir taraftar var. Ama hiç kimse Osman ne arıyor aramızda demedi. Niye? Evet. Çünkü gördüler ki onların da gönülleri alındı. Abdurrahman'ın elindeki dosyalarda radıyallahu anh e, herkesin razı olacağı kadar ya da herkesi susturacak kadar döküman var. Sonuçlar hikmeti ilahi ortada kaldı. Bireysel olarak Abdurrahman Ağırlığını kullandı bu sefer. Başkandı evet. zaten. Başkanın iki oy hakkı oluyor gibi bir durum var ya. Ali de dahil herkes Allah'a hamdolsun durum ümmetimiz önemliydi zaten verdiler. Yani burada şu noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. Ali'ye bir kahır uygulanmadı. Ali radıyallahu an arzuluydu. Gerçi Ebu Bekir döneminde de adaydı o. Evet. Hazırdı. liyakati yüzde yüz yerindeydi. Ömer döneminde de hazırdı. liyakati yüzde yüz yerindeydi. Küsüp kitap okumaya gitmedi ama. Ha, ümmetimin, müminlerin kanaati bu şekilde mi tecelli etti? Elhamdülillah. Bize ümmetimiz lazım zaten. Sanki yani iktidar o olsa bir şey mi kaybedecek ya da bir fark mı gelecekti Ali'nin bütçesine? Evet. İktidar oldu beş de. Ekmeği büyük mü yedi? Büyük somunlu mu ekmek yedi sanki? İktidar olunca çilesi yüz kat arttı. Ne yüzü? Belki bin kat arttı. arttı, bin katı, arttı. Evet. Ali radıyallahu anh Mescidi Nebi'ye çekilseydi, ibadet etseydi, melekler onu kuşatıp gökyüzüne kadar donatacaklardı zaten. Öbür türlü de donattılar elbette ama ibadete çekilebilirdi peygamberin damadı olarak aleyhissalatü vesselam. Evet. Burada bu, bu ümmette bir karakter öğreniyoruz. Yani ben bir e, teori bir ilke koyabilirim bu ümmet böyle yönetilsin diye Müslümanların işte vakfı derneği bunu küçük bir, bir seviyeye indirelim Vakıf da bir devlet dernekte de bir de cami derneği de bir devlet ben adayım burada şöyle şöyle yapmak istiyorum diyorum Müslümanlarda sen uygun görmüyoruz seni diyorlar ondan sonra ben o camiyi terk ediyorsam ee, bizim ashab-ı kiramla bağlantımız koptu demektir. Evet. E, caminin derneğine adaydım işte badana yaptıracağım da avizelerini değiştireceğim bir şeyler dedim uygun görmedi Müslümanlar cami benim ya nereye gidiyorum ben Evet. küstüğüm zaman demek ki nefsim için çalışıyordum ben evet. küsmeyip Ali olanlar ki e, yine ben bir dipnot düşeyim e, şefaatlerine ummama e, dayanan bir hasretimdir bu şöyle bir olay anlatılır Ali radıyallahu anh bir kabir öldürmek ...istiyor da kafir tükürüyor... Da evet, ...öyle bana. bir olay anlatılır... ...o da e, öldürmüyor onu... ...niye Hı -hı. öldürmedin dendiğinde de... ya ...ben onu Allah için öldürecektim... ...şimdi nefsim devreye girdi... ...dolayısıyla öldürürsem sevabım kaybolur... ...bunun çok ciddi böyle Buhari'de filan bir kaynağı yok bunun... Evet. ...ama... ...Buhari'de, Müslim'de... ...ümmetin tevatürlü tarihinde... ...Ali'nin bu tavrı var... ...hangi tavrı? Osman'a... ...verildi makam... ...ona verilmedi ve Ali küsmedi... Evet. ...aynı yiğitliğiyle... ...şecaatiyle, ilmiyle... Yani ...nefsini dizginleme noktasında... Ha ...bu tarihi bir olay ve gerçek evet, bu... Evet. ...ki hocam... O ...ki o da ondan az bir... ...nefis dabirip, dizil, hocam, dizginlemesi bir olay. değil... Mi? ...yani bir kafiri öldürdün öldürme... ...o adam da Müslüman oldu nitekim sonra... Evet, ...o kıssaya evet. göre... ...Ali aslında kazandı evet. o adamı öldürme olayında... ...Allah ondan razı olsun... ...ama bu var ya... Yani bin kişilik bir orduya bunu uygulamaktan zor bir şey hocam. Evet. Ümmeti Muhammed gibi üstelik de yükselmiş, yükselmiş, kıtalara yayılmaya başlamış bir ümmeti. Bugün sen emir olarak, lider olarak devralama ihtimaliyle uyuyorsun. Sabahleyin inşallah ben Ümmeti Muhammed'in başıyım, halifesiyim, Resulullah'ın dördüncü halifesiyim. Aleyhissalatü vesselam. Yani hocam bunun rüyasında ben rüyamda görsem herhalde kalp krizi. Rüyada <gülüyor> kalp krizi geçiririm. <gülüyor> <gülüyor> Sevincimden geliyor bana. Ve Hayır, seni uygun görmedik diyor komisyon başkanı. Hiçbir şey olmamış gibi beyat ediyorsun. Evet. Deyim yerindeyse elini öpüyorsun. Bir emrin var mı efendim diyorsun. Ya dünkü uğurs nerede ya? Evet. Hocam bu olay Vakia tespit edilmiş İbnü Kesir bunu anlatıyor. Ee, yani her yerde bu belli. Hadislerle sabit. Vak'a bu bu Ali'nin asas adamlığıdır hocam. Evet. Madem öyle ben de Taif'teki çiftliğime çekiliyorum dese kim ne diyebilirdi? Evet. Her ay umreye gideceğim dese kim ne diyebilirdi hocam? Küsüp umreye gitmedi. Ümmete hizmete devam etti. Çünkü onun Medine'de bulunması ümmetin kazancıydı. Yani ilmi, tabii, tabii. şecaati destek oluyor sürekli. Hazreti yani, Ömer'in hep fetva sorduğu değil mi hocam? Ömer'in baş danışmanı zaten. Evet. evet. Ebu Bekir'le de aynı olayların... Bir versiyonunu yaşadı Ebubekir'e de küsmedi. Evet. E, Ebubekir'in de birinci adamıydı. Yanlış gördüğüne hemen itiraz etti. Sorulduğunda e bizi zamanında yok saydınız siz buyurun gençler burada sorun diye derdi şimdiki anlayış mantığına göre. Evet, evet. Ama yapmadı. Dolayısıyla hocam biz Raşit halifelerimizi konuşuyoruz. Rabbim şefaatlerini hepimizin aile eylesin. Evet. Ömer'i konuşuyoruz. Ali'yi konuşuyoruz. Hayallerimizin bile ulaşamayacağı Gerçekleri konuşuyoruz hocam Evet Kazara Üçüncü sıraya konuyor milletvekili adayı da ikinciye konmadı diye istifasını basıyor Evet Öyle büyük liderlik filan değil Dolayısıyla bizim Ali'den alacağımız ne dersler var hocam yani. Yani siyasetçi dediğimizde de yani oraya başvurmak lazım. Hocam siyasetçi. Sadece partiyi anlamıyorsun, cami derneğini ee, de anlıyorsun. Yani Parti evet. Yani... Büyük siyaset, küçük siyaset evet. diyelim. Hatta ve hatta hocam gelin sizinle bugün bir inkılap yapalım diyelim ki Evde de mini bir, mini bir dernekçilik oynuyoruz biz aslında. Buyurun evde de Ali'yi taklit edelim tabii, Baba olarak. Tabii. Baba olarak, anne olarak. Yani tam karar ediyorsun. Işte şu evi alacağız. Hazır borçları alıyorsunuz, taksit ediyorsunuz vesaire. Tam planlı yapıyorsunuz. Sabahin hanım diyor ki oradaki komşuları beğenmedim. Bu evi almayalım. Buyurun ne? siz ve ben şimdi hocam değerlendirelim bunu. Evet. Ne demek ya yılların ...adamıyız, beş çocuk babasıyız... ...iki torun sahibiyiz... ...yafımız dinlenmeyecek mi falan... ...hocam hayır... ...eğer biz siyasette... ...insani ilişkilerde... ...insanlığın tahakkukunda... ...Allah'ın kitabı... ...Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti... ...ve onları bize pratik olarak gösteren... ...şu Hulefai Raşid'in dönemini... ...örnek alacaksak... ...evde de buyurun işte... ...Ali'lik evde de var... Evet. ...Ali'lik evde de var... ...yani dükkanı büyük oğluna bırakan ya da hep ona yağ yakıyor diye küçük oğluna bırakan babaya da Abdullah bize vekil bırak sen diyen arkadaşlarına bir kurban yeter diyen e, bir anlayış babalarda var mı mesela çocuklarından birini çok seviyor i̇şte onun karısı yani küçük gelini ona çok hizmet ediyor diye çaktırmadan dükkanı tapılıyorsun daireyi <gülüyor> tapılıyorsun üstüne Evet. Hocam Tabi size pek çok soru geliyor Bu konularda e, onun için. Benim devletim evim hocam <gülüyor> evet. Ben evde devlet başkanıyım evet. Her müslümanda mini bir devlet başkanı Doğru. Evimizin Doğru. de Yeri gelince bunu kullanıyoruz Bu evin mülkü benim e, Evimizde Allah'ın hukuku Peygamberin hukuku cari mi Ömerlik, Alilik ne kadar e, tahakkuk, tahakkuk ediyor? ediyor Ne kadar tahakkuk ediyor Şimdi bunu Evinde yapamayanların Ankara'da, Bağdat'ta bekleme hakkı yok. Onu söylemek istiyorum evet, evet. Yani yedi kişilik bir evde bunu uygulayamıyorsun, uygulanmıyorsun. Şeytan bin bir bahane üretiyor önüne. Ama 70 milyonluk bir devlette bu uygulansın istiyorsun. E Allah niye versin ki? Hasan el Benna, rahmetullahi aleyhine hocam. Çok duygulandığım e, ve hepimize ibret olan Allah ona da rahmet eylesin. Güzel bir sözü var diyor ki İslam'ı. ...siz evlerinizi uygulayın... ...Allah da caddelere uygulatsın diyor. Evet. evet. Ne hoş bir tespit. Evet. Yani 1930'un sözü bu hocam. O zaman ailemiz daha güçlü... ...evlerimizde televizyon yok... ...evlerimize faiz bulaşmamış... ...daha güçlü günler ümmeti Muhammed'in. Evet. Ama gördüğü açığa dikkat edin. Biz evlerimizi uygulayalım... ...Allah da caddelere uygulatsın diyor. Hı -hı. Çünkü caddelere evden çıkıp caddelerde yürüyoruz biz. Hani yani... Ee, kendi evimizde teşevvüş var diyelim ki sokağı tanzim etmeye Hocam devleti, bana yabancı kalmış kelime kullanıyorsun. Devlet teşevvüş ne demek hocam? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet karma karışıklık, sulanmaz, bozulmaz, sulanma, sulanma, evet, la kayıtlık. Evet. Kur'an-ı Kerim'i cuma akşamlarına... Bin türlü ince. teseyyüp var hanelerinde diye. <gülüyor> Ziya Paşa'nın söylediği bir şey var. Yani aleme nizam vermeye çalışır ama... Evinde çürüme var yani... Ç çürüme, evet, bozulma, bozulma, asıldan kopma... kopma yani e, bu... Belki yan konuya girdik ama hocam... Ben ne, ne hikmetse... Yani dünyayı düşünmeden yaşadığım toprağı düşünmek zorunda olduğumu hissediyorum yaşadığım toprağı düşünebilmek için bana ait evde de bir şeyler düşünmem gerektiğini çünkü kudretim eve yetiyor olması lazım evet. evde de artık kudretimizin zayıf zafiyet içinde olduğunu maalesef görüyoruz yani nitekim de Ashab-ı kiram özellikle Allah hepsinden razı olsun Raşit halifelerimiz evlerinde bunu yaptılar Hocam. Evet. Yani Hasan Hüseyin Büyüttüler. Evet. Abdullah'ı Büyüttü büyüttüler. de Ömer oldu zaten. Ya evet. Yani Abdullah'ı Büyüttü de Ömer oldu. Bu sebeple büyütemeyenleri e, Büyütemeyenler sorun hocam. olacak belki. Kendi kendimize Hükmetme Değil mi kendimizde o ölçüleri hayata Ya da hayata adamlık ispatı diyelim ha, mi Adamlık hocam? ispatı. Adamlık Tabii. ispatı. Yani İmza başkalarının üzerinde adamlığımızı ispat etmek bir var. Evet. Bir de kendimiz yorganımıza hakim olduktan sonra ayağımızı yorganımıza göre uzattıktan sonra şöyle örtelim başka evet. tarafları diyeceğimiz bir şeyimiz var. Her halükarda hocam. Ee, şöyle 5-6 dakikamız var <gülüyor> Be belli hocam 5 evet, dakikamız, dakikamız var şimdi e, evet. bizim e, sorumuz bugün biz konuşmaya nasıl başladık e, hukukun üstünlüğünü Ömer'den örneklendirelim dedik. Evet. ben onu insanlığımızın tahakkuk etnişini Ömer'den örneklendirelim Hı -hı. diye tercüme ettim yani o bir vaka, hukukun üstünlüğü diye bir beklenti var. Ben onu insanlık Ben onu dağı şöyle dağı diyorum, diyorum hocam. Ölçülerin üstünlüğü. Ölçülerin herkesi bağlaması. Bağlaması. Yani evet. güçlünün ölçüden çıkıp kendi başına ben gücüm var. Bu ölçüler beni bağlamıyor dememesi. Yani İslam'ın yaşandığı bir vasatta toplum sisteminde güçlünün ee, ölçüyü ıskalamamaz. Yani Allah'ın hükmü mü? Ömer'i de bağlıyor, Ebu Bekir'i de Bağlıyorum. bağlıyor. Gibi yani. Bu şimdi sanki bu Avrupa'nın, Amerika'nın yani demokrasi olan ülkelerin e, önem verdiği bir şeymiş gibi algılanıyor. Halbuki ney mi yani İslam'ın? Haşa. haşa, haşa. haşa. Ha. Onların önem verdiği. Evet. Şey, evet. Necip Fazıl rahmetli diyor ...kurt kuzular aşağı olmuş... Evet, evet, ...kurt kuzulara evet. aşağı olmuş... <gülüyor> ...hiç onların ne alakası... ...burada hocam bir örnek zikredeceğim... Evet, ...yüreğimdeki şey. sevdadır... ...Ömer bin Abdülaziz... ...beşinci Raşit Halife deniyor... ...böyle bir ittifak yok... Evet. ...ama Raşit Halifelerin kok, kokusunu almış, almış insanlar... Insan. ...hasret kaldık... ...güzellikleri şey. yaşayan... Ay, ...yaşatmaya çalışan yaklaşık bir ...yaklaşık olarak altmış sene sonra gelmiş... Evet. ...yani... Ali radıyallahu 60 sene sonra geliyor. O kokuyu koklandırmış insanlara. Evet, evet. Çok kötü bir zamanda ve kötü bir ailenin içinde geldiği için de herkes bu ittifak etmiyor bunda. Ama Hasan radıyallahu anh 6 ay bir halife oldu. O 5. Raşit halifemiz. Ömer bin Abdülaziz de bu 5'e girer 6'ya girer diye bir herkesin içinde bir sevda var. Hocam Ömer bin Abdülaziz Abdülmelik bin Mervan'ın ee, kızı ile evli. Evet. Yani kendinden iki önceki halifenin kızı ile evli. Evet. Abdülmelik'in oğlu, e, iki oğlu halife oluyor. Ondan sonra bu halife oluyor. Abdülmelik Mervan'ın kızı da dep beli bir kız. Ağırlığı kadar altına doymaz bir kız. Çünkü evet. halife kızım, halife oluyor. Kendi istemediği halde bir önceki halife aile içi karışıklığa neden olmasın. Müslümanlar da Emevilere karşı biraz dua etsinler diye bir vasiyet yazıyor. Vasiyetinde de Ömer bin Abdülaziz çıkıyor. Mecburen, kerhen kabul ediyorlar. Evet. çıkıp mescit konuşması yapacak. Evet. Hocam, nefeslerimiz durabilir şu anda. Evet. Nefesimizi tutalım. Çıkıp işte dedik ki mescit konuşması Hı -hı. yapacak. Mescitte konuşma yapacak Emevi camiinde. Ee, beni bekleyin diyor. Eve gidiyor. Fatıma e, hanım, hanımın adı. E, Fatıma diyor. Şu senin altınlar var diye diyor. Evet diyor. Onları bir getir bakayım diyor. O da yenilerini getirecek diyor. Herhalde ne umduysa işte keseye koyuyor getiriyor. Ver onları bana diyor. Yanındaki korumasını bunları Beytül Mahal'e teslim et gel diyor. Sen ne yapıyorsun diyor hanımı. Hanımı. Yok bir şey yok diyor. Bunları Beytül Mahal'e teslim etsin diyor. Ondan sonra mescit konuşmasına çıkacak. Evet. Ne yapıyorsun sen? Ben halife kızıyım. Babamdan bunları aldım diyor. Bana bak diyor. Hanımına hükmedemeyen bu ümmete hükmedemez diyor. Koruması götürüyor Beytül Mahal'e. Git teslim ettim efendim diyor. Mescide gidiyor. Ey müminler diye konuşmaya başlıyor. Evet. Hocam hukuk üstün mü? Evet işte o. O gönül, O hasretimiz bu değil mi hocam? Elbette. Evet. Hasretimiz evet. bu hocam. Evet, evet hocam. Allah razı olsun. Bu şah bir örnek oldu. Evet. Allah razı olsun. Burada Bu masal değil yalnız tarihi e, bir yaşanmış, hocam. yaşanmış, evet, yaşanmış, yaşanmış bir yaşanmışları var. konuşuyoruz. Yani hakikaten masal değil. Hocam Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Amin. Değerli dinleyiciler, böyle su gibi akan bir program, İslam'dan Hayata Ölçüler sonuna geldik. Muhterem Nurettin Yıldız hocam, bendeniz Ahmet Taş getiren, sizlere hayırlı günler, İslam'ın yaşandığı günler, ölçülerin hayatımıza taşındığı günler, Hz. Ebu Bekir'li, Ömer'li, Osmanlı, Ali'li, ee, ondan sonra e